Hazreti Davut peygamber. Yuşa peygamber. Hazreti Musa'nın vefatından sonra oğullarının başına Yuşa peygamber geçti. Yuşa peygamber 40 yıl çöllerde yersiz yurtsuz dolaşan oğullarını alarak Kutsal Filistin topraklarına girdi. Önce Eriha şehrini kuşatarak ele geçirildi. Böylece İsrailoğları çöl hayatından kurtularak şehir hayatına geçmiş oldular. Eliha'dan sonra Filistin'deki diğer şehirler üzerine yürüdü. Çetin süren mücadeleler sonunda buraları da ele geçirdi. Hz. Musa vefat ederken Yuşa Peygamber'e mermer bir tabut emanet etmişti. İçinde Hz. Musa'nın asası, Tevrat levhaları, Harun Peygamber'in bazı eşyaları bulunuyordu. Tabut adeta İsrailoğullarının bağımsızlık ve özgürlük sembolüydü. Bu yüzden onu titizlikle koruyorlardı. Kutsal toprakların tamamını ele geçiren Hazreti Yuşa, 28 sene İsrailoğullarının başında kaldıktan sonra 110 yaşında vefat etti. Yuşa peygamberden sonra İsrailoğullarında hakimler devri başladı. Bu devrede pek çok hakim gelip geçti. Hakimler devrinde İsrailoğulları pek çok kere Allah'a isyan ettiler. Azgınlık ve taşkınlıklarda bulundular. Bu yüzden başlarına gelmedik bela kalmadı. Zaman zaman düşman esaretine girip vatanlarını kaybettiler. Bir müddet sonra hallerini düzelterek tekrar istiklallerine kavuştular. Başları darda kalınca peygamberlerine başvuran İsrailoğulları halleri düzelince de nankörlük ve isyandan geri durmuyorlardı. Hatta daha da ileri giderek peygamberlerini öldürdükleri bile oluyordu. Hakimler devri 500 yıl kadar sürdü. Daha sonra yerini hükümdarlar devrine bıraktı. Hakimler devrinin son hakimi İşmoil peygamberdi. Talut ile Calut Hazreti İsmail'in hakimliği sırasında İsrailoğulları bir ara iyice azıtmış, yoldan çıkmıştı. Cenab-ı Hak da ceza olarak onlara Calut adlı zalim bir düşmanı başlarına bela etmişti. Calut, Amalikalılardan zorba, acımasız, eri cüsseli, dev yapılı bir hükümdardı. İsrail oğullarını ani bir hücumla bozguna uğratmış, Filistin topraklarının büyük bir bölümünü ele geçirmişti. İsrail oğullarından kimisini esir etmiş, bazılarını da çok ağır vergilere bağlamıştı. Geri kalanlarsa çok dar bir saha içinde sıkışıp kalmışlardı. Calut, İsrail oğullarının bağımsızlık sembolü kutsal tabutu da ele geçirmişti. Evlerinden, yurtlarından, mallarından ve en önemlisi de hürriyetlerinden olan İsrail oğulları Üzüntü içinde kıvranıyorlardı. Artık bu sıkıntıların bitmesini istiyorlardı. Kendi aralarında düşünüp taşındılar. Calut'un zulmünden kurtulmanın ve özgürlüklerini elde etmenin çarelerini aradılar. Calut'u alt edecek dirayet ve cesarette otoriter bir kumandanın emri altında çarpışmaktan başka çıkar yol bulamadılar. Derhal İsmail peygambere başvurdular. Rabbine dua et de bize bir kumandan göndersin ey İşmo'il. Onun etrafında toplanalım. Hep birlikte Allah yolunda savaşalım dediler. İşmo'il peygamber, oğullarının nankör ve dönek olduklarını bildiği için bu isteklerinde sonuna kadar sabredeceklerine ihtimal vermiyordu. Bu endişesini onlara belirtti. Ya savaş size farz kılındığında gitmeyecek olursanız haliniz ne olur dedi. İsrailoğulları cevaben, ''Bize ne oluyor ki savaşmaktan kaçalım? Görüyorsun her şeyimizi kaybettik. Yerimizden yurdumuzdan, çoluğumuzdan çocuğumuzdan olduk. Kurtuluş için düşmanla savaşmaktan başka çaremiz var mı?'' dediler. İsrailoğulları böylece kendilerine bir hükümdar gönderildiği zaman, onun emri altında savaşacaklarına söz vermiş oluyorlardı. Hz. İşmoil kaminin ısrarı üzerine Yüce Allah'a dua etti. Ondan, başlarına bir hükümdar tayin etmesini istedi. Cenab-ı Hak da ona Oğulları içinden Talut'u hükümdar seçtiğini bildirdi. İsmail peygamber durumu halkına bildirince hemen itirazlar başladı. Bilhassa zengin ve soylular, Talut yoksul ve fakir bir adamdır. Onun gibi soylu olmayan yoksul biri başımıza nasıl hükümdar olur? Bu işe layık olan bizleriz, içimizden biri hükümdar olmalı diyorlardı. Hazreti İsmail onların bu itirazlarına ''Onu sizin üzerinize Allah seçmiştir. Bilgi, otorite ve cesaret yönünden ona büyük bir güç vermiştir. Biliniz ki Yüce Allah hükümdarlığı dilediğine verir. Size düşen ona itaattir.'' cevabını verdi. Fakat İsrailoğulları bir türlü razı olmak istemiyorlardı. ''Talut'u Allah'ın seçtiğini nereden bileceğiz?'' ''Bunu ispat için bize bir mucize göstermelisin.'' dediler. Hz. İsmail, ''Bekleyin bakalım, bu mucize gerçekleşecektir. Kutsal eşya ve emanetlerin içinde saklı olduğu tabut tekrar elinize geçecektir.'' dedi. Kutsal Tabut İsrailoğullarının bağımsızlık sembolü, huzur kaynağı olan kutsal tabutu ele geçiren Calut, sırf hakaret için onu pis bir yere koymuştu. Allah, Talut'u hükümdar yaptıktan sonra Calut'un halkına büyük bir dert verdi. Tabut'un önünde idrar yapanlar amansız bir hastalığa yakalanıp derhal ödüyorlardı. Amalikalılar bu yüzden kısa zamanda pek çok kişiyi yitirmişlerdi. Halk böyle öldürücü bir tehlikeyle karşı karşıya kalınca bunun sebebinin tabut olduğunu anladılar. Tabut'u iki öküze yükleyerek salıverdiler. Kaderin sevkiyle öküzler doğruca Talut'un evinin önüne geldiler. Talut, öküzlerin üzerinden tabutu alarak kamine gösterdi ve onu eski yerine yerleştirdi. Bu olay üzerine İsrail oğulları Talut'un hükümdarlığını ister istemez kabul etmek zorunda kaldılar. Allah Talut ordusunu nehirle imtihan ediyor. Talut İsrail oğullarına savaş için hazırlanmalarını emretti. Derhal hazırlıklar başladı. Kısa sürede Büyük bir ordu ortaya çıktı. Ordunun içinde Hazreti Davud, babası ve kardeşleri de vardı. O sırada Davud henüz küçük bir çocuktu. Savaş sırasında askerlere su dağıtmak, yemek yapmak, yaralılara yardım etmek için orduya katılmıştı. Ordu harekete geçeceği sırada Talut onlara şu konuşmayı yaptı. Ey İsrailoğulları! Allah sizi bir nehirle imtihan edecektir. Önünüze çıkacak olan bu nehrin suyundan kana kana içenler benden değildir. Kim hiç içmezse o bendendir. Allah da ona mükafatını verecektir. Sudan yalnızca bir avuç içmekte bir sakınca yoktur. Allah Talut ordusunu nehirle imtihan ediyordu. Kumandanlarına itaat edip etmedikleri ortaya konacaktı. Kumandanına itaat etmeyen bir ordudan hiçbir zaman hayır gelmezdi. Talut. Ancak kendine gönülden bağlanıp itaat etmiş az bir askerle nehri geçebildi. Ordunun çoğu nehrin suyundan kana kana içtiklerinden nehri geçemeyip karşı sahilde kaldılar. Hz. Davut Calut karşısında Bir müddet sonra Talut'un küçük fakat ihlaslı ve azimli ordusu Calut'un ordusuyla karşı karşıya geldi. Düşman ordusu gerçekten sayıca kalabalık, iyice de silahlıydı. Talut ordusu bu vaziyet karşısında hep birden ellerini açarak Allah'a yalvarmaya başladılar. Ey Rabbimiz bize bol bol sabır ver ve bizim dayanma gücümüzü ve cesaretimizi artır. Şu inkarcılar topluluğuna karşı bize yardım eyle. Savaş geleneğine göre savaş başlamadan önce her iki ordudan birer kişinin çıkıp dövüşmeleri gerekiyordu. Düşman ordusundan ortaya bizzat Calut çıktı. Hebetli ve korkunç bir görünüşü vardı. Savaş elbiselerini giymiş, silahlarını takılmıştı. Kendisinden emin bir şekilde Talut ordusuna seslendi. ''Ey Talut! Niye askerlerimizi boşuna öldürelim? Benimle savaşmak için askerlerinden birini karşıma çıkar.'' Eğer dövüşü ben kazanırsam siz yenilmiş sayılırsınız. Eğer kaybedersem siz galip olursunuz. Talut askerlerine döndü. Calut'la kim dövüşmek ister? diye sordu. Fakat hiç kimse ortaya çıkamadı. Herkes Calut'un korkunç gücünden, dev yapısından korkuyor, onunla dövüşmeyi gözüne kestiremiyordu. O anda beklenmedik bir şey oldu. Askerlerin korkup sindiğini gören küçük Davut ortaya atılmış ve safları yararak ileri çıkmıştı. ''Ey Calut, seninle ben dövüşeceğim.'' diye haykırıyordu. Calut, karşısında duran küçük çocuğa bakarak kahkahalar attı. ''Ey küçük, geri dön. Seni öldürmek istemiyorum. Karşıma büyüklerin çıksın.'' diye Calut ordusuyla alay etti. Küçük Davut diretti. ''Hayır, seninle ben dövüşeceğim. Cesaretin varsa saldır bakalım.'' dedi. Calut'u öldüren sapan taşı. Calut kızmıştı. Seni şimdi sinek gibi ezeceğim diyerek hışımla saldırıya geçti. Küçük Davut çok güzel sapan kullanırdı. Yerden iri bir taş alarak sapanla yerleştirdi. Nişan aldı, öfkeyle üzerine gelen Calut'a fırlattı. Dev yapılı adamın bir anda olduğu yere çakılıp kaldığı, sendeleyerek yere yıkıldığı görüldü. Davut'un sapanıyla attığı taş... Calut'un tam alnının ortasına isabet etmiş, onu sersemletip yarı baygın halde yere düşürmüştü. Küçük tavut bu fırsatı kaçırmadı. Koşarak Calut'un üstüne çıktı, kılıcıyla öldürücü darbeyi vurdu. Ama Alikalılar, hükümdarları Calut'un kesik başını görünce paniğe kapıldılar. Birbirlerini çiğneyerek kaçmaya, savaş meydanını terk etmeye başladılar. Bundan sonra İsrailoğulları kutsal Filistin topraklarını, Paniğe kapılan düşmandan kolayca temizlediler. Yeniden özgürlüklerine kavuştular. Hazreti Davut hükümdar ve peygamber oluyor. Calut'u öldüren Hazreti Davut bir anda milli kahraman olmuş, İsrailoğullarının büyük bir sevgisine mazhar olmuştu. Talut onu sarayda yanına aldı, büyüyünce de kızıyla evlendirdi. Dalut'un ölümü üzerine onun vasiyeti gereği yerine Hazreti Davut hükümdar oldu. İsrailoğullarının başına geçti. İsrailoğullarının 12 soyunun tamamı Hazreti Davut'un hükümdarlığını kabul ettiler. Bir müddet sonra Cenab-ı Hak Hazreti Davut'a peygamberlik de verdi. Hazreti Davut böylece hem saltanatı hem de peygamberliği şahsında birleştiren ilk peygamber oldu. Hazreti Davut hükümdar olunca büyük bir ordu kurdu. Filistini düşmandan tamamen temizledi. Kudüsü başkent yaptı. Filistin dışındaki birçok toprakları da ülkesine kattı. Zebur. Cenab-ı Hak Hazreti Davuta kamini işad etmesi için Zebur adlı kutsal bir kitap vermişti. Zebur dört büyük kitaptan birisidir. Zebur'da emir ve yasaklar. Ahkama dair bahisler yoktur. Daha çok öğütler, tesbihler, zikirler ve ilahiler vardır. Zebur, Davud peygambere İbranice olarak Ramazan'da indirilmiştir. Davud peygamber de diğer İsrailoğulları peygamberleri gibi milletini Musa peygamberin hukuk sistemine göre yönetmiştir. Elinin emeğiyle geçinen bir peygamber Hz. Davud, her işinde Allah'ın rızasını arayan, takva ve salahat sahibi bir peygamberdi. İbadeti çok severdi. Bir gün oruç tutar, bir gün iftar ederdi. Gece yarısından namaza kalkar, Cenab-ı Hakk'a dua ve niyazda bulunurdu. Davut peygamber kıyafet değiştirip zaman zaman halkın arasına karışır, rast geldiği kimselere Davut'un yönetiminden memnun musunuz diye sorardı. Böylece halkının kendi idaresi hakkındaki kanaatlerini öğrenir, ona göre hareket etmeye çalışırdı. Bir gün yine kıyafet değiştirmiş, halkın arasına dolaşmaya çıkmıştı. Yolda yüzü nurlu bir zata rast geldi. Her zamanki sualini ona da sordu. ''Davut nasıl bir adamdır, İdaresinden memnun musunuz?'' Adamdan hiç beklemediği bir cevap aldı. ''Davut iyi adamdır, fakat bir kusuru var.'' Kendinin ve aile bireylerinin nafakasını devlet hazinesinden alıyor. Keşke kendi kazandığından sağlasa. Bu söz, Hz. Davut'un zihninde şimşekler çaktırmış, mahcubiyetinden boynunu büktürmüştü. Ne yapması gerektiğini sormak için başını kaldırınca, o nurlu zatın ortadan yok olduğunu gördü. Belli ki bu ilahi bir uyarıydı. Cenab-ı Hak bir melek göndererek ona, en üstün kazancın, İnsanın kendi emeğinin karşılığı olduğunu hatırlatmıştı. Cenab-ı Hak'tan geçimini kendi emeğiyle kazanacağı bir yol göstermesi için duaya başladı. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bir mucize olarak demiri onun emrine verdi. Eliyle hamur gibi yumuşatıp şekil vermeyi öğretti. Hz. Davud bundan böyle demiri eliyle yumuşatıp zırhlar, kılıçlar, savaş aletleri yapmaya ve bunları satarak geçimini sağlamaya başladı bir daha devlet hazinesinden hiç para almadı. Demek ki en hayırlı geçim yolu, insanın kendi eliyle kazandığıdır. Peygamberimiz bu yüzden, Davut ancak kendi elinin emeğini yer, onunla geçimini temin ederdi.'' buyurmuştur. Davud Peygambere verilen mucizeler Allah, Davud Peygambere birçok mucizeler vermiş, onu çeşitli erdemlerle donatmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır. Birincisi Güzel Ses Allah, Davud Peygamber'e öylesine güzel ve yakıcı bir ses ihsan etmişti ki, Zebur'u okuyarak Allah'ı tespiye başladığında, onunla birlikte dağlar, taşlar, kuşlar ve bütün varlıklar da tesbiye başlarlardı. Hz. Davud'un dağları yankılandıran, varlıkların alemini büyüleyen, Uçan kuşları durduran bu mucizesi kuru bir ses nameleriyle değil, ruhtan kopup hüdaya arzolan kutsama ve tesbihlerdi. İkincisi demiri avcunda yumuşatması ve dilediği şekli vermesi. Allah Davud Peygamber'e demiri avcunda hamur gibi yumuşatma ve ona dilediği şekli verme sanatını da öğretmişti. Davud Peygamber bu sayede çeşitli sırlar, silahlar yapar, onları satarak geçimini sağlardı. Demir madenini eritme işi Hz. Davud'dan önce olmakla beraber ona istediği şekli vermek zırhlı elbise yapacak kadar ince sanatlara tatbik etme işi Davud peygamberle başlamıştır. Davud peygamber bir mucize olarak demiri eritmeden avcunda yumuşatıp dilediği şekli verirdi. Diğer insanlar da bu mucizenin benzerlerini demiri eriterek sanayide kullanmak suretiyle yapmışlardır. Üçüncüsü yönetiminin Allah tarafından kuvvetlendirilmesi. Davut peygamberin halkı yönetiminde Allah'ın yardımını gördüğü şu şekilde ortaya çıkmıştı. Günün birinde bir adam Hazreti Davuta gelerek komşusunu, öküzünü çalmakla suçlamıştı. Öküzü çaldığı ileri sürülen komşu bu iddiayı reddediyordu. Davacının şahidi ve delili de yoktu. Davud'a rüyasında davalı adamı öldürtmesi emredildi. Bu emir üç kere tekrar edildi. Hz. Davut aldığı emri davalıya bildirdi. Adam şahitsiz ve delilsiz hiç kimsenin öldürülemeyeceğini söylediyse de Hz. Davut verilen emrin kesin olduğunu belirtti. Hiçbir kurtuluş ümidinin kalmadığını gören davalı en sonunda şu itirafı yaptı. Ey Allah'ın peygamberi! Ben bu adamın öküzünü çalmadım. Bu suçlamadan dolayı suçsuzum. Ancak daha önce onun babasını öldürmüştüm. Kimse katilin ben olduğunu bilmiyordu. İşte Allah'ın öldürülmemi emretmesi bu gizli cinayetin sebebiyledir. Yoksa çaldığım öküzden dolayı değil. Bu itiraf üzerine hırsızlıktan sanık adam, cinayetten cezayedi. Ölümüyle adalet yerini bulmuş oldu. Olay kısa zamanda İsrailoğulları arasında yayıldı. Hazreti Davut'un gizli aşikar işlenen bütün suçları bildiği kanaati halkta yaygınlaştı. Bu sebeple kimse gizli suç işlemeye cesaret edemedi. Davud Peygamber'in Vefatı Hz. Davud saltanatla peygamberliği 40 sene birlikte yürüttü. Cenab-ı Hakk'ın bu süre içinde ona pek çok lütuf ve ikramları oldu. En büyük ikramı ise oğul olarak Süleyman peygamberi ona vermesiydi. Davud peygamber vefat ettiğinde Hz. Süleyman 12 yaşında bulunuyordu.